Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkarcılar hüsrana uğradılar.